Aziz Sıddık Bahtiyar Kardeşim Süleyman Rüştü. Seni ve kardeşin kahraman burhanı ve senin iki mübarek masum evladını ve senin hane halkını, Risale-i Nur namına ve umum şakirtler hesabına ruhu canımızla sizi tebrik ediyoruz. Böyle kutsi ve daimi sevap kazandıracak uhrevi bir hizmete muvaffakiyetinizi, Isparta ve bu memleket istikbalde alkışlayacaktır. Size çok hayırlı duaları kazandıracak, İnşallah Zülfikar gibi daha çok emsaline muvaffak olursunuz. Bu acib şerait içinde bu fevkalade muvaffakiyet hem Zülfikar'ın hem sadakatinizin bir kerametidir. Çok mübarek olan senin rüyan ki emri ile Kur'an'ı Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a vermek Hazreti Cebrail'in vazifesinin bir cilvesidir. İşarettir ki bu hizmetiniz hem rızayı ilahiyeye Hz. Zayı Peygamberiye Aleyhissalatu Vesselam muvafıktır. Mucizatı Kur'aniyi Mucizatı Ahmediye vasıtasıyla ümmeti Muhammediyeye ve selam tebliğ etmek manasıyla senin rüyan tabir edilir. Nasıl bir küçücük cam parçasında güneşin bir timsali ziyasıyla o elindeki camı tutanla münasebetli olur, bir nevi muhabere eder. Öyle de hususi bir tecelli ile rüyalarda selef-i salihinde bu çeşit rüyalar görülmüş makbuliyet ve rıza alametidir. Hazreti Peygamberin Aleyhissalatu vesselam yanında gördüğün adam da Nur ve Risale-i Nur şakirtlerinin şahs-ı manevisidir. Vazifemiz ihlas ile ve sebat ve tesannütle ve mümkün olduğu kadar ihtiyat ile sırran tenevvürat irşadı aleviyi fiilen tasdik etmek, ona göre hareket etmektir yoksa muarızlara mukabele etmek ve onların hücumundan telaş etmek değil, muvaffakiyet ve fütuhat-ı nuriye ve revaç ile intişarı ise vazife-i Vazifemizi yapıp, vazife-i karışmamak gerektir diye hem bana hem sizin bedelinize teselli buldum. O beş Ahmet'ten Safranbolu'da Hasan Feyzi'nin tam yerine geçen, tam varisi Safranbolulu Ahmet Fuad'ın, gayet samimi ve fedakârâne mektubunda, benim bedelime aynen Hasan Feyzi, Hafız Ali gibi baki kalan hayatını bana verip benden evvel berzaha gitmek için dua ediyor. Halbuki şimdi nurlara onun hayatı daha ziyade faydalıdır. Bana nisbeten genç, faal bir kardeşim benden sonra kardeşlerim gibi vazife-i nuriyemi yapıyorlar diye kemale istirahatı kalple ecelimi beklerim. Cenabı Hak onun gibi çok fedakârları nurlara kavuştursun. Hem çok eski hem çok sadık hem çok muktedir. Sebatkar Medreseyi Nuriye Kahramanlarından Marangozahmed'in o medresenin üstadı olan merhum Hacı Hafız'ın kerametli vefatına dair güzel hazin mektubunda o Medreseyi Nuriyenin şakitlerinin o merhum ustalarına karşı gösterdikleri din vaziyet ve yağmurun zahmet vermemek ve onları ıslatmamak ve üşütmemek için durması iş bittikten sonra başlaması o merhum zatın ruhuna büyük rahmetlerin nüzulüne emare. Cenab-ı o rahmet katreleri adedince, ona ve onlara rahmet etsin. Amin. Kastamonu'da sekiz sene mübarek mahdumu ve merhum refikasiyle Risale-i Nura fevkalade bir sadakat ile çalışan ve kalemiyle Risale-i Nura çok hizmet eden ve çokların nur dairesine getiren ve hapishanede kendi gibi kahramanlardan olan Sadık Bey'le, hem istirahatıma, hem nur şâkidlerinin tesânüdüne ehemmiyetli hizmet eden ve feyzi ve emin ve ihsan ve ahmetler gibi has kardeşlerimizle, yine Kastamonu'da nurlara hizmet eden küçük şeyh namında Hilmi Bey, bana mektubunda nurcu olan refikasının vefatını bildiriyor. O merhume hakkında medar şükrandır ki, bir iki aydır dualarımda zehralar dediğim vakit, hacerler de derdim. İçinde o merhumeyi de niyet ediyordum. Vefatını bilmiyordum. Cenabı Hak ona binler rahmet eylesin ve akrabasına sabrı cemil ihsan etsin. Amin. Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bil fiil çalışan hocalardan ve Konya hocalarından başka sair hocalara bu günlerde yaparken şiddetli bir hiddet bana geldi. Çünkü arabi okumayan Nur şakirtlerinin fedakarları arabı bilmemesinden sehivel hatalar oluyor. Ben de zahmet çektiğimden hem eski talebelerimden olan hocalara ve kardeşime hem şimdiki Ankara'da ve İstanbul'daki resmi hocalara bağırarak dedim. Ey insafsızlar, neden hem vazifeniz, hem medresenin mahsulü, hem size farz-ı ayn gibi lüzumu bulunan bu hizmet-i imaniyede bana yardım etmiyorsunuz? Belki de sizin lakaytlığınızdan çokların çekilmesine sebebiyet veriyorsunuz. İmam Ali'nin radıyallahu an ahir zamanın bir kısım hocalarına vurduğu tokattan hissedar oluyorsunuz diye dehşetli bir itiraz kalbe gelirken, birden kalbini bozmayan hocaları müdafaa etmek için üç mana ihtar edildi. Birincisi Resmen iki büyük merkezde, iki heyeti ilmiye, beyanı münasip olmayan çok esbaba binaen, her vesileyle, hoca kısımlarının Risale-i Nur'dan çekilmeleri için çok vasıtaları istimal ediyorlar. Memuriyet gibi derd-i maişet belasıyla, biçare hocaları dairelerine çekip nurlardan uzaklaştırıyorlar. Biçare hocalar, nurların kıymetini bilmiyorlar değil. Belki derd-i maişet veyahut o heyet-i ulemadaki büyük hocalara itimat edip ve kendi tahsil ettiği ilmi dini, kendi imanını kurtaracak derecesindedir zannıyla lakayt kalıp, ruhsatla amel etmeye kendine fetva buluyor. İkinci mana. Bu kadar dehşetli bir hücum ve tazika maruz kalan Risale-i Nur şakirtlerini, evham yüzünden güya menemen ve Şeyh Said gibi bir hadisenin ihtimali var diye iki defa imha için, hem perde altında eskiden beri düşmanlarım, hem resmen kanun ve idare ve siyaset cihetinde merhametsiz bir surette bazı erkân-ı hükümetin bizi iki defa hapis ve ittiham etmesi ve resmi ve gayri resmi propagandalarla herkesi bizden ve nurlardan ürkütmesiyle elbette hassas ve bir derece zayıf hocalara ehemmiyetli bir korku verip bir mazeret olur. Onun için ekseriyet değil. Belki yalnız fevkalade bir cesaret ve gayret taşıyan bir kısım hocalar, Nurlar dairesine girip, girmeyenleri de bir derece affettirdiler. Üçüncü mana, şimdilik tehir edildi. Bazı hocalar, minare kadar yüksek bir adamı, hem alnında okunacak bir yazı bulunacak, hem birden eli bir su ile delinecek gibi hakikatın perdesi olan teşbihleri hakikat zannetmek bahanesiyle, nurun bazı ihbaratı gaybiyesi, satî nazarlarına muvafık gelmiyor, ona daha yanaşmıyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, bu zamanda Risale-i Nur'da, noktayı istinat olarak avamı ı en ziyade muhtaç oldukları ve Nur'da buldukları öyle bir hakikattır ki, hiçbir şeye alet olmayacak ve hiçbir garaz ve maksat içine girmeyecek ve hiçbir şüphe ve vesveseye meydan vermeyecek ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütmeyecek ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak. Dünya maksatları ona karışmayacak. Ta ki uzakta olan ehl-i iman o hakikate ve sadık nâşirlerine tam itimad edip imanlarını zındıkların ve dinsizlerin din aleyhindeki dehşetli felsefelerin itirazlarından ve inkarlarından kurtarsınlar. Evet, o ehl-i iman lisan hal ile diyecek ki madem bu hakikatı bu kadar şiddetli düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar ve şakirtleri, haktan başka onun hizmetinde hiçbir maksat taşımıyorlar. Elbette o hakikat, aynı hak ve mahza hakikattır diye bin bürhan kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır. Ve İslamiyet'te bir hakikatsızlık mı var diye daha evhama düşmeyecekler. İki defadır himmeti uzun, eli kısa Abdurrahman Salahaddin, Asay-i Musa'yı ve Zülfikar'ın bir kısmını Camiül Ezher'e göndermek istemiş. Hilaf-ı Me'mul olarak, o lüzumlu ve ehemmiyetli yere bazı esbaba binayen gitmemiş. El-khayru fî mehtârahullah kaidesince, belki ben o iki nüshaya bakmadığım ve tasih edemediğim için, o inceden inceye her şeyi tetkik eden ulema heyetine tam bir tasih gördükten sonra, hem tam Zülfikar ve asay Musa beraber olarak gitmek münasiptir diye kalbime geldi. Belki ehemmiyetli ve ulemanın itirazını celbedecek sehivler içinde var. Onun için o iki risaleyi Selahaddin bana göndersin ki ben bakacağım. Sonra inşallah hem Tam Zülfikar'ı hem Asay-ı Musa ile hem tılsım mecmuası ile ehemmiyetli bir beyanname ile beraber göndereceğiz. Üstadlarımdan birisi olan Mevlana Celaleddin Rumi kuddesi ruhunun mensuplarından olduğu anlaşılan eczacı Hacı Abdüllatif'in mektubundan anlaşılıyor ki bilerek tam takdir ederek nurlara hizmet edecektir. Zaten ben bekliyordum ki Mevlevilerden bazı nur kahramanları çıksın. İnşallah birisi bu olacak. Ona çok selam ederim. Hususi mektup yazma halim müsaade etmediği için gücenmesinler. Orada Sabri ve Mahdumları ve Nur şakirtlerine ve başta Hoca Vehbi Hazretleri olarak hocalarına çok selam eder ve dualarını bekleriz. Size hayatımda vefattan sonra elinize geçecek manevi malımı ve hukukumu size vermeye ve mutu, kabla ente mutu sırrına binaen, ölümden evvel sizi bil fiil varis yapmağa dair bir nur şakirdi, sordu ki, hikmet nedir? Sizi daha çok zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşallah öyle kalacaksınız. Ben de dedim ki, eğer vefattan sonra bu hakiki ve hakikatlı varislerin eline, bu malım geçse, dünya malı gibi bir derece taksim olur. Derecesine göre, her birisi maldan bir kısmına hakiki malik olur, umumuna malik olamaz. Fakat ölümden evvel varislere verilse, envâl-i uhrevi gibi her birisi umum omala, o nur lambasına derecesine göre malik sayılır. Her birisi küçük birer sayit olur. Bir nöbetçi yerine binler nöbetçiler olur. Sayidin irsiyette yalnız binden bir hisse sahibi bir nurcu olmaz. Belki tam bir genç sayit olur. Mesela o enval envali nuriye, faraza bir hazine kadar olsa, binler nurculara tevziyatta taksimatta yirmi'şer, yüzer altın düşebilir. Fakat vefat etmeden onları onlara vermek bir sırr-ı azime binaen her birine istidadına göre haslara 1 bir milyon birden düşebilir. Bu sırrın bir sırrı var, şimdi izah edemem. Yine o şakir dedi ki, her bir has şakirdin senin gibi hayatını ve bütün rahatını feda edebilir mi ki? O koca malı bütün birden alsın. Ben de dedim ki inşallah tesanütün sırrazimi ile ki üç elifi tesanütle 111 kuvvetinde gösterdiği gibi has şakirtlerin mabeynindeki tesanüdü hakikînin verdiği kuvvet benim gibi bir biçarenin sizce fevkalade zannedilen fedakarlığından geri kalmayacaktır inşallah. Sava Medresesi Nuriye kahramanlarından Mehmet Çavuş benim için yazdığı Zülfikarı Emniyet Müdürü'nün elinde görmüş demiş, benimdir veriniz. O da demiş ki, hoşuma gitti, bir-iki hafta okuyacağım. O da demiş, kalsın. Eğer münasip görseniz, benim tarafımdan o emniyet müdürüne ve alan komiser'e deyiniz ki, Sayit size selam edip, benim hattım güzel olmadığı için, o zat benim için yazmış. Ben Isparta'yı toprağı ile, taşı ile, bütün ahalisiyle mübarek gördüğümden, oradaki hükümete, hususan zabıtasına ciddi dost nazarıyla bakıyorum hususan, çok tecrübelerle ve üç vilayet zabıtasının ile ve üç vilayet mahkemesinin müttefekan beraat ile ve üç cemiyet-i ilmiyenin ve ehli i vukufun tahsin ve takdirleriyle sabit olmuş ki, Risale-i Nur eczaları ve şakirtleri, emniyet müdürünün ve zabıtanın vazifeleri olan asayiş ve idare ve inzibat ve ahlaksızlığa karşı komiserlerden ziyade serkeşleri itaata getirmek, ve asayişi temin etmekte manevi ve tam tesirli manevi inzibat memurlarıdır. Onun için zabıta evhamla değil kemale takdirle emniyet müdürünün bakması gibi bakmalıdır. Çünkü o Zülfikar hakkında demiş, çok güzel sevdim okuyacağım, hoşuma gitti. Her neyse siz daha ne münasip görürseniz öyle yaparsınız. Hem emniyet müdürüne değiniz ki kardeşimiz Sait diyor, eğer o Zülfikar tam hoşuna gitmişse o benimdir. Ona hediye ediyorum. Hem onun gibi mühim olan Asay Musa'yı da ona hediye edeceğim. Denizli'den ve Tavas'tan gelen güzel mektuplarına hususi cevap vermeye kat'ien vaktim ve halim müsaade etmediğinden, hususi cevap vermediğimden gücenmesinler. Çakır Yusuf'un mektubundan tam ciddiyeti ve tam Hasan Feyzi'nin bir varisi olduğunu gösteriyor. Kardeşimiz ve Nur'un kumandanlarından İsparta hulusiisi Refet Bey'in mübarek masumunun dokuz yaşındayken, bu derece Risale-i Nur'dan birinci sözü yazması gösteriyor ki, o mübarek hüsnü, Safranbolu'nun on bir yaşındaki hüsnüsü gibi dahi, masumların küçücük bir kahramanı olmağa namzettir. Cenab-ı Hak onu nurlara bağışlasın ve muvaffak eylesin. Amin. İnşallah yazdığı nüsayı sonra tahsi edip göndereceğim.